Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşlerim Altın madeninin Ne kadar çok iş gören Bir kıymet taşıdığını Hepimiz biliyoruz Mesela elinde bir kilo altını olsa insanın bununla çok işler göreceğini, iki kilo altını olsa daha güzel olacağını, elli kilo altını olanın büyük serbest sahibi olduğunu biliriz. Herkes bilir. Bütün insanlığın ortak değerlerinden birisidir altın, maden olarak. Çocuk bile olsa karşımızdaki insan, altunun değerini biliyor ama onu çok kolay elde ediyor diye düşünür mü acaba? Altın değerli ise, bir kilosu ile şu kadar büyük işler yapılır diye düşünüyorsa bir insan, onu, Pazardan domates alır gibi alabilir mi acaba? Ya da kömür de madendir, altın da madendir, kömürcüler satsın altını denebilir mi? Kömür torbalarının yanında bir de altın torbaları var. İsteyen oradan bir torbada altın alıyor. Ya da bir kış kömürünü alınca o kadar da altın ediyor diyorlar insana eşantiyon olarak. Böyle bir sanaryo düşünülebilir mi? Hayır, bunu düşünenin ekonomi değil saymayı bile bilmediği anlaşılır. Eğer bir kilo altın, beş kamyondan fazla kömür alacak kadar güçlü bir servetse, o zaman altunun elde edilmesiyle kömürün elde edilmesi arasında da fark olacak demektir. Yani bir nesne değeri kadar zor elde edilir. Elde edilişi kolaylaştıkça değeri de düşecektir. Domateste de, de böyle madem domates konuştuk. Domateste ilk çıktığında turfan dolduğunda pahalıdır. Kamyonlarla tarlalardan boşaltıldığı zamansa ucuzdur. Çok fazla olursa çiftçi başını dertten kurtarmak için alana para bile verebilir. Dökecek yer yok çünkü. Altın güçlü ise altınla yapılacak işler büyük işlerse, rakamlar yüksekse altın git pazardan al gibi alınmaz o zaman. Hatta külçeyle de alınmaz. Gramla alınır. Bunu aklımız da böyle söylüyor. Hakikat da böyle zaten. Şimdi değerli kardeşlerim, namazın, bir insan olarak, dünyamızda, ve ahiretimizde, bize kazandıracağı şeyleri, şöyle kuş bakışı gözümüzde değerlendirelim. Kıyamet günü, namaz kılan ve kılmayan Müslüman arasındaki fark nedir? diye sorsak, bunu herkes bilir ki, namaz kılanla, kılmayan arasındaki fark, cennetle cehennem arasındaki farktır. Yani, çok kısaca, namaz cennet demektir. Namazın, tartılan terazisinin adı cennettir. Namazla, ebedi cennete girmek kolaylaşacak, namazsız içinde cennette bulunmak gecikecek en azından. En azından gecikecek. Eğer namazsız biri, namazsızlığına rağmen, imanla ölüp Rabbine gidebilirse, böyle bir garanti yok. Namazsız için böyle bir garanti yok Bugün sizlerle Değerli kardeşlerim Namaz eğitimini konuşacağız Çocuklarımızın Veya Sorumluluğumuzun altında bulunanların Yarın Allah'ın bize Onlar hakkında hesap soracağını bildiğimiz kimselerin Namaza alıştırılmaları ve namazı Allah'ın razı olacağı şekilde kılabilmeleri için verilecek eğitimin nasıl bir eğitim olduğunu konuşmak istiyorum. Ama şöyle yaparsanız namazı kolay kıldır, kıldırabilirsiniz. Şu programa uyun kızınız oğlunuz 20 yaşında namaz kılar demeyeceğim. Bu programın yaz aylarında çocuğu camiye göndermek veya yaz tatilinde baba annesinin yanına köye gönderip üç günde ona namazı öğretip geri gelmesi olmadığını anlatmak istiyorum. Altınla kömür aynı yerde satılmaz. Kömür kamyonla satılır, altın gramla satılır. Bir kamyon kömür almak için bir maaş yeterli olabilir ama bir kilo altın almak için bir ömür yetmeyebilir. Altınla kömür ne renklerinde, ne hacimlerinde, ne değerlerinde, ne kullanımlarında aynı değildir. Kömür de madendir, altın da madendir, biri hayatın özüdür öbürü de hayatın kiridir yandıkça kir olur başımıza dert olur biri yürek yakar biri ev yakar şehir yakar İkisi de değerli olabilir kömür kirlidir siyahtır diye onu çöpe atmayız o da maden o da gerekli o da hayatımız için gerekli çocuklarımıza sağ elle yemek yemelerini öğretmemiz de önemli bir konudur Müslüman olarak çocuklarımız sağ elle yemek yemelidirler biz Müslüman olarak yaşadığımız sürece. Ama sağ elle yemek yemeleriyle seccadede namaz kılmaları aynı şey değildir. Sağ elle yemek yemesi iki kere pasta almam sana yoksa bu çikolatayı sol elle ağzına koyarsan sana çikolata yok demen halinde eğitim bitmiştir. Sağ eliyle ile saha ile değer hiç merak etme. Yeter güçlük çikolata onunla sen. Ama namaz eğitimi bir kilo çikolatayla da. Bir fabrika dolusu çikolatayla da elde edilemeyecek zorluktadır. Bugün onlarca kitap var. Çocuklara namazın nasıl öğretileceğini öğretiyor. Bu kitaplar iyi niyetlerle ailelere yardım etmek için yazılmış. Ama aslında annelerin, babaların Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti anlamalarına yönelik bir kitap yazmak lazım. "Vemur ehleke bis-salati vestabir 'aleyha." Ailene namazı tembih et ve sabret ve sabret. Vasbir aleyha ve sabret. Demek ki ailede çocuğa ve aile bireylerine namaz talimatı versen camiye git demiyor ayet. Namazı emret, tavsiye et ve sabır şartelini aç. Sabır şartelini aç. Kardeşlerim hepimizde bir zihin, zihin jimnastiği yapmak istiyorum. Şöyle tefekkür kapasitemizi açmak, bütün anne bacılarıma, baba kardeşlerime, asla unutmayacakları bir rakam jimnastiği yapmak istiyorum. Hepimizin, onlarca defa belki duymuş olduğu meşhur bir hadisi şerif var. Farklı yollarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiş. Özellikle Ebu Davud'un sahih olarak rivayet ettiği meşhur hadisi şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 7 yaşından itibaren çocuklarınızı namaza hazırlayın. Namaz emredin 7 yaşından itibaren bu hadis-i şerif üzerinde duracağız ama bir önce jimnastik yapmak istiyorum 10 yaşından itibaren de kılmazlarsa onları pataklayın buyuruyor çocuk dövülür mü nasıl dövülür başka konu bu ama peygamberimizin sözü aleyhissalatu vesselam çok açık 7 8 9 10 Hala namaz kılmıyorsun 7 yaşından itibaren namaz emredin diyor Anneler Babalar Anne adayları Baba adayları Çocuklarımıza Kur'an ve namaz öğretmekle mükellef olanlar Bir vakıfta Bir dernekte Bir camide Müminlerin çocuğunu namaza alıştırmaya çalışanlar Buyurun dinleyelim Beraber dinleyelim 7 yaşında başlayın diyor 7 8 devam edecek 9 devam edecek 10'un başında Artık kötekleyebilirsiniz diyor Ne kadar emrediyor asgari 3 sene 3 sene Güzel kardeşlerim benim Bir günde kaç vakit namaz var? 5 vakit Kameri aylarla konuştuğuna göre efendimiz beş vakit bir yıl kaç gün ediyor? 354 gün. Çünkü o yıl dediğinde kameri ayları kastediyor. Demek ki Peygamber efendimiz yedi, sekiz, dokuz yaşlarını namaza alıştırma yaşı olarak kullanın diyor. Bir yılda 354 gün var. Günde beş defa. Ve 3 yıl. Demek ki 5 çarpı 354 çarpı 3. Bir baba, bir anne çocuğuna şamar vurmak için namaz kılmıyor diye 5310 defa namaz kıl yavrum demesi lazım. Peygamber emri. 5310 kere namazı hatırlatan bir babanın sinirlenme hakkı var demek 5310 defa tatlı anne diliyle yavrusuna namazı aşılayan bir annenin 5310 defadan sonra la havle ve la kuvveti illa billah. bu namaz kılmayacak herhalde demesi gerekiyor. Peygamber sözü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu 5310 rakamını peygamber kendisi mi saydı? Estağfurullah. Matematik dersi mi öğretiyor? 7 yaşında başlayın namaza buyurdu. 10 yaşında niye kılmıyor diye merak edin dedi. Her gün devam ediyoruz, devam ediyoruz diye takvim yaprağı mı çevirecekti? Hangi meseleyi o kadar geniş geniş anlatmaya vakit buldu ki? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Söz anlar bir ümmete konuştu Peki şimdi biz, bir defter tutup, 650.yi söyledim. 656.yi söyledim. 720'deyim diye, anne baba istatistik mi tutacak? Bu da mecnunluk işareti. Bu bu, bu anne zaten çocuğa aşı yapamaz. Bu anne sayma bilmiyor. Vastabir <gülüyor> aleyha namaz emrettikten sonra sabır şart elini aç diyen Allah'ın sözünü yorumluyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen zaten eve haftada iki gün ya geliyorsun ya gelmiyorsun çocuk yatmadan ceketini asarken namaz kıldı mı bizimki diye sordun bu da eğitim oldu bir de lütfedip pazar günü kahvaltıda evde bulunduğun için ee çocuklar artık namaz kılacaksınız tamam mı biz müslüman aileyiz benim dedem hep namaz kılardı. Ben de kılardım. Görüyorsunuz ben de kılıyorum. Dedin. Öbür hafta da annesine sordum. Başladılar mı namaza? Yok başlamadılar dedi. Al av tüfeğini gir canına çocuğun o zaman. Nasıl namaz kılmadınız hala? Bu anlayışı düşün. Bir de 354 çarpı 3 çarpı 5'ten sonra konuş diyen peygamberi düşün. Aleyhissalatü vesselam. Namaz eğer kömür değilse gramı cennet demekse namazın eğitimi budur. Ben size çocuklara namaz nasıl öğretilir diye ders yapmak için çıkmadım buraya. Bu eğitimin anne ve baba için öğretmen için, hoca için, maliyetini konuşuyorum. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Şu 7 yaşında başlayın, 10 yaşında köteklersiniz diyen peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurun bir kere daha hayatın gerçeğiyle karşılaşalım. Çocuğun 24 saatini meşgul eden cep telefonu, Televizyon, Şu, bu, çizgi film, çizilmez film, Boyama, yağlama, Böyle şeylerin olmadığı bir toplumda konuştu bunu. Çocukların bir anaları vardı, Bir babaları vardı, Bir de arkadaşları vardı üç tane, Bir de hurma ağaçları vardı orada. Engel yok. Sizin de eviniz böyle mi? Toplumumuz böyle mi? İki, Bilal Allahu Ekber diye şakadan dese, ezan olmadığı halde şakadan bir Allahu Ekber diye bağırsa Bilal, insanların kazmasını, küreğini, dükkanını bırakıp, işini, gücünü, sofasını bırakıp, Bilal Allahu Ekber dedi diye camiye gittikleri bir toplum. Namaz kılmayana, camiye gitmeyene münafık deniyor zaten. Böyle bir toplumda, 7-10 rakamını kullanıyor. Münafık bu. Camiye gitmedi deniyor. Senin toplumunda ise, Hacı dede camiye gidiyor. Gençlerin camide ne iş var? Evde kılar onlar zaten. Kılarsa eğer. Emekli ibadetine dönüşmüş namaz, sen o toplumda yaşıyorsun. 7-10 rakamını verdiğinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise, Allahu Ekber ölüleri bile camiye dolduruyordu neredeyse. Şimdi Allahu Ekber şarkı dinleyenin ses kayıt cihazını kapatmaya bile yetmiyor. Düğün devam ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber düğüne de devam. Davulu zurnayı susturmuyor ezan şimdi. Bilal'in ezanı o gün hayatı durduruyordu. Şu lokmamı yiyeyim de öyle giderim değil. Lokma kalsın. Resulullah bekliyor diyordu. Aleyhissalatu vesselam. O toplumun standardı 5300 kere çocuğa namaz dedin mi? Çocuk namaz kılar şeklindeydi. Her şeyin namaza doğru akıyor zaten. Hatta ve hatta mescit hayatın ortasında duruyor. Fizikyen de ortasında duruyor. Tam şehrin ortasında bütün sokaklar mescide açılıyor. Ruh olarak da hayatın ortasında duruyor. Kız verilecek adam, mescitte görülen adam. Senedine, çekine güvenilecek adam şimdi kim? Banka teminatı veren adam. O gün mescitte teminatı veren adamdı borcuna sadık adam. Hayat bu kadar değişmiş, kutuplar arasındaki mesafe kadar mesafe olmuş, aslında ekvatordaydı Medine o zaman, şimdi biz o ekvator bölgesinden kutuplara doğru kaymışız, uç noktalara gelmişiz, çocuklarımızın 10 yaşında, kötekleme değil, ayaklarını öpme hakkımız bile henüz olmamıştır o zaman, hangi dünyada çocuklarımızı doğurup büyütüyoruz ki, Bir çocuk Medine'de 7 yaşından 10 yaşına kadar. Kız olsun erkek olsun. 5000 bin defadan fazla namaz kılan tip görmüştür. Evlerine misafir geldiğinde, Bilal'in ezanıyla beraber misafirliğin bittiğini görmüştür. Senin çocuğun ise Ramazan'da, Önce kılalım mı iftar ederiz yoksa iftar edelim namaz kılarız mı diye namazın yemekten önce mi sonra mı olacağı konusunda bile tereddütlerin yaşandığını görmüştür. Tatlıları yiyelim sonra kılarız sözünün onun yanında kaç kere söylendiğini düşün. namaz kılacak mısınız diye misafire sorulduğunu, babasının amcalarına namaz kılacak mısınız diye sorduğunu, çocuğun sonra nasıl yorumlayacağını düşününüz. Babam Müslüman, namaz kılacak mısın soruyor öbür insana. Demek kılınamayabiliyor bu namaz. Şeytanın ona bunun üzerine felsefeler kurdurtacağını, düşünemiyorsan eğer, 10 yaşında değil, 30 yaşında bile çocuğa dokunamazsın sen. Vermediğin şeyi çocuktan nasıl isteyeceksin? Ha, biz kıl diye tembih etmiştik geçen hafta. O ayrı tabi. Sen kıl diye tembih ettiysen yasal aklın zaten. Temiz mahkemesine ver. Daha çabuk halledersin işi. Çocuklar, Allah'ın emaneti. Namaz Allah'ın emridir. Allah'ın emrini Allah'ın emanetine yaptırtacağız biz. Bunun için çektiğimiz çile, sıkıntı, akıttığımız gözyaşı, kaldığımız uykusuz gecelerimiz, sabaha kadar bu akşam çocuğa namaz kıldırtmadan yatırdım diye yatakta kıvranıp durur halimiz, o bir ibadet zaten kılsaydı çocuk iki kazancımız olacaktı kılması için mücadele ettik kıldıramadık bir kazanç gene bizimle beraber Lut aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı Nuh aleyhisselam da çocuğuna namaz kıldıramadı İbrahim aleyhisselam da babasına namaz kıldıramadı kaybetmediler ama çünkü yıkılmadılar namazsızın önünde çökmediler pes etmediler değerli kardeşlerim çok basit 5 çarpı 354 çarpı 3 kaç ediyorsa mücadele rakamımızdır bu bizim kaldı ki 10 yaşında da bunu devam ettirmemiz gerektiğine göre bizim 5 çarpı 354 çarpı 4 kaç ediyorsa o kadar bu dünyada bizim mesai harcamamız lazım Tekrar olsun. Namaz çocuğa nasıl öğretilir diye bir şey anlatmıyorum. Fatiha suresi nasıl ezberletilir onu anlatmıyorum. Önce abdest almayı anlatmak lazım. Ondan önce de taharet etmeyi anlatmak lazım. Onu da anlatmıyorum. Ne anlatıyorum? Bedir'deki cihat neyse, bir çocuğun, benim yavrumun seccadesini alıp namaza başlaması, ben onu uyarmadan sabah namazına kalkması, Allah'ın izniyle ve keremiyle Bedir'de şirkin başını esmek kadar büyük bir savaştır bu. Belki Bedir'den de zordur. Çünkü Bedir'e gitmek o sahabinin bireysel sorunuydu. Nefsini yendi mi gitti. Gitti ve kazandı zaten. Başkasının nefsini nasıl yeneceksin? Çocuk başkası sen değilsin. Ben istediğim zaman gözümü açırım kapatırım. Sen gözünü kapat nasıl diyeceğim sana? Başkası üzerinde tasarruf yapmak çok zor. Çocuğu namaza eğitmekle, Ebu Cehil'in boynunu bükmek, aynı cihattır. Eğer bu zamanda şeytan becerip, 1400 sene sonra Resulullah'ın ezanlarını işe yaramaz hale getirmeyi başardıysa, bugünkü Bedir'imiz bizim aktif ezanlı bir ümmet haline dönme açısından, camide namaza giden çocuklar yetiştirmektir. Şu kötü dünya ile filanca şer güçlerle uğraşırken, namazsız evlerin anneleri babaları olduğumuzu kıyamet günü yüzümüze vurulduğunda nasıl yorumlayacağız acaba? Filistin'de Yahudi'nin zulmü altındaki mümin kardeşlerimizin ağ ağlaması bizi tutturduğunda, filan yerdeki açlıktan ölen mümin kardeşlerimizle ilgilenme kampanyaları yaptığımızda, şeytan da bizim çocuklarımız ve ailemiz üzerindeki kampanyasını kazanıyorsa eğer, namazsız, Rabbi ile bağlantısı kopuk bir neslin, anneleri babaları isek biz, mağlubuz kardeşlerim. Afrika'da bir çocuğun karnını doyurduk, dolayısıyla bizim çocuğumuz namaz kılmasa da olur mu diyeceğiz? Olur mu diyeceğiz? Diyebilir miyiz? Ve yine, yine, Yine matematiksel bir değeri düşünmeyi size teklif ediyorum kardeşlerim. İstanbul'u fethetmeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşkla istiyordu. Hepinizin bildiği gibi İstanbul'u fetheden için övgüler dizdi. Ne güzel dedi. Ne güzel adam dedi. Ne güzel adam Şu anda 3000 4000 caminin bulunduğu şehirde ne güzel adam sözünün sahibi olmak ne güzel hakikaten. İstanbul'u şu kadar zaman ölümle boğuşarak fethetmek kendisine nasip oldu Fatih'e. Sultan Mehmet Fatih'e rahmetullahi aleyh. İstanbul'un surlarını teslim aldığında anlında ne yazıyordu Mehmet Fatih'in? Ne güzel adam yazıyordu. Niye? Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Konstantiniyye'yi fetheden adam ne güzel adamdır buyurdu. Anlında ne güzel adam yazıyordu. 29 Mayıs 1453'te Fatih'in alnında yazılıydı o. Değerli kardeşlerim, hoca olmaya gerek yok. İslamiyet'i biliyoruz, namazı tanıyoruz, Fethi biliyoruz, İstanbul'u biliyoruz. 29 Mayıs günü Fatih yorgun muydu? Herhalde yorgundu. 50 küsür gündür çadırda duruyordu zaten. Ve ölüm üstüne ölüm atlattılar. Üzerlerinden kaynamış yağlar dökülüyordu. 10 binlerce mücahidi öldü, toprağa gömdüler onları. O gün yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ulubatlı yorgun muydu? Herhalde yorgundu. Ertesi gün sabah namazına kalkamadılarsa eğer bir matematik denklemi kurmanızı rica ediyorum evinizde eşlerinizle çocuklarınızla o gün o muhteşem yorgun. Bugün üzerinde 3000'den binden fazla camisinde ezan okunan şehrin fatihi 600 seneye yakın zamandır ezan okunuyor bu topraklarda. Hilafet merkezi oldu. Bunlar hep onların fethi sayesinde oldu Allah'ın lütfuyla. Ertesi gün yorgunuz, sabah namazını kalkınca kılarız deyip kılmasalardı. Ulubatlılar, Fatihler. Hoca olmaya gerek var mı? Kıyamet günü İstanbul'u fethettiniz. Orada milyarlarca namaz kılındı sizden sonra. Helal olsun sabah namazı size. Denme ihtimali var mı kardeşlerim? Var mı? Peki o zaman İstanbul'un fethi eşittir bir sabah namazı ediyor mu? Etmiyor. Sabah namazı fetihten daha güçlü bireye dönüldüğünde. Fatih'in şahsında sabah namazı İstanbul'un fethinden daha ağır bir konu. Çünkü fethetti İstanbul'u. Sabah namazı sana kurban olsun Fatih. Ne yahu? Zaten senin fethettiğin şehirde milyarlarca kere kılınacak namaz. Birini de sana saydık gitti hadi. Var mı? Nereden biliyorum bunu? Şundan biliyorum. Gazveden dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nöbetçi bıraktılar Bilal'i uyudular. Bilal de uyudu kaldı. Sabah namazı kazaya gitti. Kasten değil. Yorgunuz kılmayalım diye değil. Uyudu kaldı. Uyudu kaldılar. Bilal de uyudu. Diyor ki Bilal uyandığımda güneş kafamı yakıyordu. Onun için uyandım diyor. Ağacın altında uyumuş kalmış. Demek ki 9-10'dan sonra uyanmış bir daha. Sabah namazı gitmiş. Allah'ın peygamberi cihada gitmişti ashabıyla. Allah'ın razı olduğu nesil. Radıyallahu anhum Allah onlardan razı olmuş bir nesil. Allah için cihad ettiler. Küfrün belini büktüler. Geri dönerken gece mola verdiler. Uyudular. Kazaya kazaya kaldı namaz. Kazara kazaya kaldı. Sonra kılarız demediler. Uyanınca sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Toparlanın buraya lanet ediyor buradan gidelim dedi. Buraya lanet iniyor dedi. Namaz kaçırdık burada çünkü. 29 Mayıs akşamı alnında güzel adam. Yazan Mehmet Fatih rahmetullahi aleyh. Ertesi gün çocuklar sabah namazına suara kılarız deseydi. Fetih onu kurtaramayacaktı kıyamet günü. Fetih. İstanbul'un fethi eşittir birey için sabah namazı değil demek ki. Sabah namazı daha güçlü, daha ağır. O zaman Edirne'de top döktürüp, öküzlere çektirerek Kasımpaşa'ya getirirsin, bu mücadeleden daha ağır çocuğunu sabah namazına alıştırman mücadelesidir. Hesap var, kitap var. Aklımız var elhamdülillah. Tekrar olsun. Çocuk namaza nasıl alıştırılır konuşmuyorum. Anneleri, babaları ve muallimleri bu ağır yükün jimnastiğine alıştırmaya çalışıyorum. Annenin ve babanın benim çocuğum namaz kılmıyor. Nasibi yok namazdan deme hakkı ne zaman olur? Onu konuşuyor anne ve baba, çile insanıdır. Belki namaz, dinin esası, dinin direği, kafirlerle aramızdaki en büyük işaret, Allah için yapılacak en büyük ibadet, cennette bizi yükseltecek makamların en yükseğine götürecek en önemli ibadet, namaz için, çocuğumuzun, üzerinde vereceğimiz eğitim, bir yıl, iki yıl, üç yıl, on üç yıl, yirmi üç yıl, bu rakamları kullanamayız biz. Bilal'in ezanının hayatı durdurduğu şehirde, üç yıldır bu, dört yıldır. Bilal'in ezanının düğün davullarında bile etki etmediği, davulların ezandan daha gür patladığı bir toplumda ise, otuz üç yıldır bu. Anne ve babalar, bu jimnastiğe hazır olmalıdırlar. Ve asla, hiçbir anne baba, başkasına bu sorumluluğu yıkamaz. Bir yere gönderemezsin. Gönderirsen, hem ecir kaybedersin, eğer o becerirse senin gönderdiğin, sen ecir kaybedersin. Ecir kaybetmek bir kenara, namazını kaybedersin çocuğu. Değerli min kardeşlerim, anneler, babalar, annelik babalık adayları, çocuğumuzun namazıyla ilgili bir istatistik daha yapmak istiyorum. Namaz eğitimi vermiyorum. Namaz eğitimi verecek adamlık eğitimi veriyor çocuğu doğurmaktan daha zor bir süreç 9 aydan daha uzun bir zaman dilimi alan namaz doğumunu anne nasıl yapar onu konuşuyorum çocuğu namaza başlattım ve 10 yaşında baktım ki kendisi abdestini alıyor namazını kılıyor Rabbime şükrettim 15 oldu 20 oldu 25 oldu, askere gitti, geldi, evlendi, doğum yaptı, hamileliğinde bile namazı bırakmadı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ben kazanıyorum. Sebep oldum çünkü. Ben o 40 yaşındayken öldüm. O şimdi 80 yaşında oldu. 40 senedir de ben mezardayım. Matematik kitaplarını getirelim bakalım. Hesap makinesinde alalım. Benim canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem demiş miydi bir gün bir iyiliği, ibadeti örnek olup, sebep olup başlatan o ibadet yapıldıkça aynı sevabı alır demiş miydi? Demişti sallallahu aleyhi ve sellem bu çocuğa taharet yapmayı abdest almayı namaz kılmayı namazdan sonra yarabb demeyi ben öğrettim mi? öğrettim üç sene dört sene çilesini çektim mi bu işin? o nazlandıkça ben yılmadım ağladıkça ben de ağladım onun yüzünden tatile gitmedim onun yüzünden akrabamı evime sokmadım, namazsız birini görmesinler diye mücadele ettim. Ben 40 yaşındaydım, öldüm. 40 senedir mezardayım, kemiğim kalmadı. Üstüme bina bile yapmışlardır be, yol yapmışlardır en azından. Ben 40 senedir mezarda, kefenim bile çürümüş beklerken, o yavrum benim. Her gün beş defası cadesinin başına geçtiğinde. Ben, beş defa namaz kılıyor muyum, kılmıyor muyum? Öleli kırk sene oldu ama. O yavrumun da çocukları oldu. Benim talebem olarak o, namazı ben öğretmiştim babası ve annesi olarak. Namazı o da çocuğuna öğretti. Onun çocuğu da şimdi namaz kılıyor. Üstelik, Dört çocuğu beş çocuğu oldu onlara öğreti, beş çocuk namaz kılıyorlar. Onun namazları, beş de onun çocuğunun namazı, beş çarpı beş her gün ben namaz kılıyor muyum kabrimde kılmıyor muyum? Sırt üstü mezarımda yattığım halde. 250 sene sonra bu dünyada, benim 15. torunum çocuğuna namazı öğretirken, İlk tahareti, abdesti, gözyaşları içerisinde namaz töreni yapıp çocuğuna namaz şuuru veren anne olarak ben o 250 sene sonra belki 20. torunumdan 600 tane torunum aynı anda namaz kılarken 600 kere melekler secdeye kapanmış bir insan olarak beni Rabbimle buluşturuyor mu buluşturmuyor mu? Buyurun matematik kitaplarını getirelim. buluşturmuyor diyorsan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü nereye koyacaksın? Buluşturuyorsa güzel anne adayım, güzel baba adayım benim. Senin ölümünden 250 sene sonra bile binlerce namazı her gün kılıyorsun gibi Allah sana rahmet etmesi için 10 sene kahır çekmeye değer mi değmez mi? Bizim burada çocuğa nasıl namaz öğretiliyor diye bir mücadele başlatmamız gerekmiyor kardeşlerim. Allah o işi kolay ediyor zaten. Kılma böyle yanlış kılıyorsun desem bile çocuk kılar. Seni görüyor zaten. Melanet futboldan daha mı zordur namaz ki bin bir hareketiyle çocuk on yaşında futbol cellatı kesiliyor. Şuradan vursaydı gol olacaktı diyor da, rükû yapmayı öğrenemeyecek? Bir futbolda kullanılan ve kökü İngilizce olan, futbol kavramlarından daha azdır namazda okunan dualar. Futbol öğreniyor çocuk da, namazı mı öğreniyor? Namaz öğrenmek diye bir derdimiz yoktur ki bizim. 30 seneye yakın zaman, camilerin kilitlendiği, ağır yapıldığı bir dönem oldu bu topraklarda. Namazı unuttu mu insanlar? Namaz zor bir şey değil ki. Namazın eğitimi zordur. Namazın kendisi zor değildir. Çocuğun nazlanışına, çocuğun diretmesine dayanabilecek anne baba olmak zordur. Biz neyin mücadelesini yapacağız? Namaz ve anne olarak çocuğumuzu yetiştiren bir eğitim sürecindeki insanlar olarak kıyamete kadar benim için namaz kılınıyor gibi mezarıma namaz yağmasının mücadelesini yapıyoruz biz. Onun 10 on senelik namazı kolay bir şey. O kıldıkça, onun torununun torunları kıldıkça Allah'ın izniyle bana namaz yağacak mezarımda bir namaz cennete koyuyorsa, belki yüz bin kere benim eğitimimin sonucu olarak, benim ailemde namaz kılındığında, ben Rabbimin rahmetine nasıl boğulmuş olacağım düşünebiliyor muyum bunu? Bu mücadele için, biz ömür versek ne olur ki? Muvaffak olmuş bir namaz eğitimi için, sakat kalmaya billahi değer. Değer billahi on gece değil, ömür boyu uykusuz kalmaya değer, çünkü namaz, bedeli cennet olan bir ibadettir, namazın bedeli cennettir, cennet için ne değmez, ne değmez cennet için, anneliği, babalığı, hocalığı, öğretmenliği, vakıf görevlisi olmayı, dernekte çocuklara eğitim vermeyi, mus'ab gibi anladığımız zaman, bu ne büyük bir hayat ya Rabbi. Ama 8'den 5'e kadar, memurluk olarak anlayanlar da, Kur'an kursu hocası olsa ne olur, cami imamı olsa ne olur, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi hayal mi vaat ediyor kardeşlerim? Bizi fazla mal alalım marketten diye reklamla mı kandırıyor? Anne ve baba bugün namaz eğitimi başlıyor çocuğuma dediği zaman çocuk namaz kılacak diye düşünmekten çok peygamberimin aleyhissalatü vesselam bu müjdesinden dolayı benim için bu dünya var oldukça namaz kılınsın diye uğraşıyorum eğitimine başlamalıdır bu bakış sabrı büyütür sadece çocuk namaz kılacaksa e, bir günlük sabırla iş yapamayız tekrar olsun tekrarın tekrar olsun onun da tekrar olsun namaz kolaydır onun eğitimini konuşmamıza gerek yok namazı öğretecek adamın sabır eğitimi alması lazım. Rabbim namazı emret dedikten sonra sabır şart elini aç niye diyor. Bu arada kardeşlerim, bizim anneler babalar ve ümmetin çocuklarının omuzuna tutmakla imtihan olunmuş görevliler olarak, Belli ipuçlarını unutmamamız lazım. Bunların birincisi, Allah, halis, ihlaslı iş yapan kullarına yardım eder. Riyakar. Allah'tan başkasını da amaç edinerek iş yapanlara, Allah'ın yardım vaadi yoktur. Şeytan onları ablukası altında tutar. İlla ibadikel muhlasin. Ama Rabbim deyince nabzı yükselen, nefesi duracak gibi olan, Allah deyince her şeyin tükendiği heyecana sahip olan insanlar hep Allah'la beraber olurlar. Onların işi kolaydır. Çocuklar hemen namaz kılar onların elinde demiyorum. Nuh Aleyhisselam'dan daha sabırlı nasıl olacaksın sen? Yardım Nuh Aleyhisselam'a yapıldı. O yıkılmaz. Onu konuşuyoruz. Biz çocukları konuşmuyoruz zaten. Çökmemiş anne ve baba konuşuyoruz. Pes etmeyen hoca, vakıf başkanı konuşuyoruz. Çocuk kolay kardeşim. Sen çocuğu merak etme. Çocuk kaybetmiyor. Sonra kaza eder. Sonra senden iyi de belki olur. Senin muvaffak olman için saatin çok hızlı ilerliyor. Bir de iki çocuk da bittiysen sen, şansın da azalmış. Belki beş çocuğun olsa birinde olmaz öbüründe tutturacaktın. Sürümden de kazanamıyorsun. Sermayen çok düşük. İhlas çok önemli. Propaganda, gösteriş değil. Allah, ben ve çocuk. Bu kadar. Allah, ben ve çocuk. Allah, ben ve çocuk ve namaz. Ve kulluk ve secde ve subhanallah sözcüğü. İki, namaz, Allah'ın emri. Çocuk, Allah'ın kulu. Ben, Allah'ın kuluyum. Yaşadığım zamanı, Allah yarattı. Allah'tan başka bir şey yok ki ortada. Zaman Allah'ın zamanı. Mülk, Allah'ın mülkü. Çocuk, Allah'ın kulu. Ben Allah'ın kuluyum. Namaz Allah'ın emri. ele ne kaldı ortada? Şeytan var. Şeytanı da Allah yarattı. O zaman beni bu büyük cengaverlik mücadelesinin içine koyan da Allah. Allah mağlup olur mu bu işte? Haşa kimse bu dünyada namaz kılmasa, secdeye kapanmasa Allah için mağluplük mu bu? Ben de madem Allah'ın emri diye bu işi yapıyorum, umutsuz kalamam. Olmaz demem bu iş için. Ben 99 yaşında olayım. Namaz kıldırmam gereken kızım da 80 yaşında olsun. Benim ömrümden bir saat, onunkinden bir saat kalmış olsun namaz umuduyla yaşarım namaz umuduyla o heyecanı kaybettiğin zaman kazanan şeytandır e ben 8 senedir tembih ediyorum 950 seneden 8 düşelim ne kaldı? 942 senen daha var e 25 senedir acele ediyorum 925 senen daha var bu 950 Kur'an'da neyin rakamı? Sabır sürecinin rakamıdır. Ha, 950 seneden sonra bahsettiği aynı yaparsan yap o zaman. O zaman serbestsin. 950 seneden sonra. Nuh Aleyhisselam da öyle yaptı zaten. 950 sene sonra ya Rab, yeter dedi. Yetti hakikaten. Bizim birinci silahımızdır neydi? İhlasımız. Ben ve Allah. Bu işte baş başayız sana yeter Allah hiç merak etme 2 Allah o kadar büyük ki o kadar kudretli ki ölüyü diriltiyor benim çocuğum henüz yaşıyor niye namaz kılmasın yarın gündüzü geceye geceyi gündüze mağlup ettiriyor Allah da şeytanı mağlup ettirip niye benim çocuğum namaza kapanmasın bu umudu hiç yitiremem. Umutsuzluk suçtur. Bu suçu işlemeyeceksin. Ve üçüncüsü kardeşlerim, çocuk anne ve babanın ortak sorumluluğudur. Benim işlerim çok, bu çocuğu sen namaza alıştır. Diyemezsin. Ne anne diyebilir bunu, ne baba diyebilir. Ve dördüncü önemli başlığımız kardeşlerim. Çocuğumuz namaz kılsın diye uğraşıyoruz ya. Bu neye benzer biliyor musunuz? Fabrikada çalışıyor bir Müslüman. Niye çalışıyorsun? Ekmek alacağım çocuklara diyor. O ekmeği alacak o kutsal işi kutsal değil diyebilir misin? Ekmeği nasıl alacak? İş önemli olmalı ki ekmek alsın. Bizim çocuğumuzun namaz kılmasıdır hedefimiz. Ama... O namaz kılıncaya kadar helanın kapısında bekliyorum ben taharet öğreteceğim diye. O da inadına geç çıkıyor. Helanın kapısında bekletiyor beni. Normalde bir dakikada çıkardı, on dakikadır çıkmıyor. Bekle anne diyor, daha olmadı. Bekleyeceğim. Ben onu helada beklemiyorum. Rabbimin cennetinin kapısında bekler gibi bekleyeceğim. Tamam helada bekletiyor beni, bekletsin. Yeter ki on beş sene sonra bir kere sabah namazına kalksın değişirim ben hiç şakam yok biz karşılığını Rabbimizden alacağımız bir iş yapıyoruz ileride İslam devleti kurulur da çocuğu namaz kılanlara daha fazla emekli maaşı verilecek diye mi ben yapıyorum bu işi bir masal peşinde miyiz biz kardeşlerim bir iki noktayı da özellikle İkaz etmek bakımından tembih etmem gerekiyor. İnsan toplum ürünüdür. Kör taklit insanda hastalıktır. Çocuk da böyledir, büyük de böyledir. Hava soğuk olmasa bile, normal yaz sıcağı gibi olsa bile, herkes paltosuyla çıktığında gömlekle çıkamaz insan. Bu, deli mi bu adam gömlekle çıkıyor dedirtmez. En azından paltosunu eline alır. ulan üşürsem giyerim ya ben de aldım paltıyı topluma uyumak diye bir hastalığımız var bizim İnsanız çünkü böyle olmasa annelerimiz bize kaşık tutmayı öğretemezdi bardakla su içmeyi anlayamazdık birbirimizi taklit ediyoruz yavrularımızın bu dönemde başlarına gelmiş en büyük bela çevresiz kalmalarıdır Allah Kur'an namaz ahiret, cennet kelimelerini, arkadaşlarından duyamıyorlar. Büyüklerinden duyuyorlar sadece. Duyuyorlarsa eğer. Kendisinden 40 yaş büyük bir hoca ona namaz kıl diyor. Bu çocuğa etki eder şüphesiz. Ama 10 yaşındaki bir çocuğa, Okuldaki arkadaşı ben dedemle camiye gittim bu sabah o kadar güzeldi ki uyudum ama gene bana aferin dedi dedem desin öbür gün o da namaza kalkar. Herkes emsalinden etkilenir. Bu yüzden filan blokta ucuzmuş daire diye daire almayacaksın. Filan apartmanda 20 aile var 7'si namaz kılıyormuş çocuklarına da namaz eğitimi veriyorlarmış dersen 10 katlı olsa o daireye fazla para verip oraya taşınacaksın çocuğun namaza aşı, alıştıktan sonra gerek kalmadığı için başka yere gidebilirsin ekonomik düşün namaz ekonomisi ila namaz ekonomisi üzerinden düşün hesaplar yaptık yani 250 sene sonra bile yatırım devam edecekti yani ekonomik düşün çocuklarımıza komşu çocuğu bulalım hoca bulmaktan önemli bu 3 komşu anlaşalım bir gün sen camiye giderken bizim kapıya vuracaksın. Ben çocukla camiye gidiyorum sen de geliyor mu diyeceksin. Dönerken de bakkala uğraşacaksın. Bir hafta sonra bu numarayı sen yapacaksın. Öbür hafta üçüncü komşu yapacak. Kollektif namaz eğitimi gelmiş olacağız. Böylece aileler daha güçlü hissederler kendilerini. Çocuklara daha güçlü eğitim veririz. Gerekiyorsa bunun için mahallemizi de taşıyabilir. Şehrimizi değiştirebiliriz. Hicret edebiliriz. Bu dünyadan da gideriz bunun için gerekiyorsa. Namaz için değer. Kardeşlerim özellikle kendi şahsi tecrübem. Vakıf çalışmalarında çok yoğun bir şekilde denediğimiz bir şeyi söyleyeyim. 10 çocuğun bir gezi, piknik, kamp diye yaşadıkları şehrin dışında doğal bir ortama götürülmeleri ve onlara az yakın yaşta mesela 10 yaşındaki çocukları 20 yaşında bir abiyle 3 gün bir kampta tutup orada cemaatle namaz kılmak 3 ay camiye götürmekten güçlüdür. Doğal ortamlarda çocukların algıları daha yüksek oluyor. Arkadaşlarıyla oynarken namaz kılmaları çok güçlü oluyor. Çabuk kavruyorlar çocuklar. Bunu da Anne ve babalara dinlenme malzemesi olarak tavsiye ediyorum. Namaz eğitimini anlatmıyorum. Namaza eğitecek insan eğitimini konuşuyoruz. Kolay var, her şey zor değil. Ama sabır gerektiriyor. Kardeşlerim çocuklarınızı namaz kıldıracaksanız bu işe uykuyla başlayacaksınız. Uyku düzeni olmayan bir çocuğa namaz kıldırmak çok zordur. Mesela 7 yaşında namaz kılacak çocuğumuz. Bunun için planlama mı yapıyoruz? Çok güzel. 6 yaşındayken o, yatsıdan sonra yatılan bir saat alıştırması başlatacaksın. Namaz kılmasalar bile sabah namazı vaktinde kalkmaya başlayacaksınız. Çünkü namazın en sinsi düşmanı yataktır. Yatağını terk edemeyen çocuk, yatsı ve sabah konusunda yoktur. Geriye 3 vakit kvalıyor. Onun birinde de okula gidecek zaten. Öbüründe de ödevini yapacak geriye ne kalıyor onu da bilmiyorum. Uyku disiplini olmayan evde büyükler de namaz kılamaz ki zaten. Güneş endeksli bir hayat yaşamamız lazım. Güneş açılınca hayata başlayacağız. Güneş kapanınca kapanacağız. Tavuk kadar ciddi olmalıyız en azından ya. Tavuklar bile yani güneş ışıklarını kapattığı olduğu yerde sömürüp kalıyor zavallı hayvan. Bizim hayatımız akşam başlıyor. Bu ters gidiş Allah'a doğru gidiş değildir. Ters Trafiğe ters istikametten gidiyoruz. Ve çocuğumuzu grip olmuş çocuktan uzak tutuyoruz. Hani okulda çok grip yaygın diye okula göndermiyoruz ya bir hafta. Namaz ciddiyeti olmayan aile çocuğuyla da çocuğumuzun bağlantısını keseceğiz. Namaz deyince, Cenneti hatırlamayanlar evimize misafir gelmeyebilirler. Hiçbir sakıncası yok. Hiç mi hiç sakıncası yok? Akrabalık bağımız koparsa Allah'la bağlarımızın kopması kadar önemli değil de koparsa kopsun. Olmaz da olsun. Çocuğumun namazına mal olacak. Çocuğumun laçkalığına sebep olacak akraba ilişkisi cehennem ilişkisidir. Ve kardeşlerim Son iki uyarım. Namazı eğitecek adam eğitimi uyarıları. Bilhassa anneler için, özellikle bunu söylüyorum. Kaç defa namaz seansı yapacaktık çocuk namaz kılması için? 5.310 defa. Bir kadın 5.300 defa aynı şeyi söylese delirir. 5.300 defa namaz kıl yoksa cehenneme girersin sözünü duyan çocuk çoktan çıldırmıştır zaten. Kılacaksa da kılmayacaktır. 5.310 defa yediğin tatlı da sempatik bir tatlı değildir artık. Dolayısıyla Allah dünyayı sevelim diye yaz, kış, bahar hep karıştırıyor dünyayı. Hep yaz olsa ekvatorda yaşanmaz diye buralara gelirdik. Hep yaz orada çünkü. Kutuplarda da yaşanmıyor hep kış çünkü hayat renkli yaşanıyor namazı da hayat gibi renkli hale getirmek lazım değişik namaz kılalım diye değil mesela anne 5.310 defa ikaz yapacak ama bunlardan yüz defasını en fazla yavrum namaz kılmasan Müslüman olamazsın bunu yüz defadan fazla söylememeli yüz de taktiği değiştirmeli demeli ki. Ben namaz kılmasaydım Allah beni cennete koymazdı kılıyorum da cennete gireceğim. Taktik değişti. Çünkü çocuk, hele zeki çocuk nefret eder namazdan. Bu ne ya? Cehennem, cehennem, cehennem. Kılmadan cehennem oldu hayat bize zaten. Diyecek ona şeytan. 5310 defa aynı slogan tekrar edilmez. E ben ne diyeceğim? Sen eğitim alacaktın ya hani namaz eğitimi. Elbette şaşırabilirsin. 5300'ü anne baba bölüşsünler. 2500-2500 alsınlar. 250 300 de dedeye verditsinler. Aynı ilaç bile 5300 defa kullanılsa ciğerlerini çürütür. Taktik üretmek zorundayız. Çok zeki çocuğa namazı tarif etmekle, emretmekle zor anlayan çocuğa emretmek aynı değil. Yeri gelecek Çocuğa sadece abdesti hatırlatacağız. Taktik bu. Abdest tamam değil mi? O ondan namazı çıkaracak. Ama çocuk vardır abdesti alır gelir ee der. Bu sefer de namazı söyle. Ona o zaman namazdan söyleyeceğiz. Çocuğun zekasına anlayışına dikkat edeceğiz. Elbette namazda da mesela teravi namazından başlama çocuğa. Her 3 üç sayfa zammı süre okuyan hoca efendiyi de götürme. Namazı tiyatro için kılan hocanın arkasına da götürme. Bir gün güzel camiye götür. Öbür gün köy camisine götür. Cenaze namazından başlama mesela çocuğun eğitimine. Bu gülmelerin nedenini anlayamıyorum arkadaşlar. Herhalde ben hep Afrika'da yaşadığım için böyle zor yerlerde oralarda bu hatalar oluyordu zannediyorum. Bundan 10 sene kadar önce bir hatıramı sizinle paylaşayım. Tamamı üniversitede okuyan 50 kadar genç kardeşime namaz kılıyor musunuz kılmıyor musunuz diye sormuştum. İçlerinden 20 kadarı namaz kılmıyoruz demişlerdi. Şey. Diğerlerini çıkarıp onlara dedim ki sizinle 5 dakika özel görüşmek istiyorum. Anneniz babanız namaz kılıyor mu dedim. Çok enteresan tamamının da annesi babası namaz kılıyormuş çıktı. Çünkü benim dersime gelenler zaten Müslümanların çocukları, namaz kılanların çocukları. Sizinle bu gülmelerinizin anlamsız olduğunu izah etmek istediğim bir hatıra paylaşıyorum. Onlara dedim ki, niye namaz kılmıyorsunuz? Size anneniz babanız emretmedi mi dedim. Tam rakamı net hatırlamıyorum. Zannediyorum 17 veya 16 tanesi, anne ya da babasının, namazdan dolayı onu vahşice dövdüğünden dolayı namaza soğuduğunu ve hala kılamadığını söylemişlerdi. 20 yaşlarında çocuklardı onlar. O kaba sözler, o çirkin tavırlar, gereksiz sopalar, abisinin önünde eşek sudan gelinceye kadar atılan dayaklar, ne peygamber emridir, ne babalıktır, ne insanlıktır. Ablus'ünün önünde 14 yaşında bir çocuk ölesiye dayak yedikten sonra niye namaz kılsın ki bir daha? Zina işleyene yapılmış bir cezayı, uygulanmış bir cezayı çocuğa uygular mı Müslüman? Çocuk bizim emanetimiz, Allah'ın çocuğu. Ben Allah'ınım ve ben mezardayken 250 sene sonra adım şanım kütüklerden bile silinmişken, benim için namaz yağacak mezarıma diye beklerken, ben öldüm belki benim yüzümden namazı terk etmiş bir çocuğun hesabı da bana geliyor bu sefer. Gerçekçi düşünmek zorundayız. Bir başka mesele de güzel kardeşlerim, çok ciddi psikiyatik hastaların, hastalıkların yaygınlaştığı bir çağda yaşıyoruz. 10 yaşında çocukların, psikiyatrik tedavisi görmesi gerekir durumda oldukları da oluyor. Anneler babalar bunu geç anlıyorlar. Hiperaktif, normal aktif bir şeyler isimler bulup rahat ediyorlar. Özellikle psikolog kontrolünde olması gereken çocuklar ve namaz kelimesi riskli bir kelimedir. O zaman bir eğitimciden, namaz kılan bir psikologdan destek alarak çocuğu namaza alıştırmak lazım. Gerekirse bu rakamları daha da büyütmeli. Mesela 3 yıl değil 6 yıla çıkarmalı namazı. Resmen psikolojik sorunu olan çocuk özürlü demektir. Küçük çapta da olsa özrü var. Şeytanın namazı bahane ederek onu hayattan bile soğutabileceğini unutmamamız gerekiyor. Çünkü namaz büyük. Çünkü namaz altın bile değil, elmas bile değil. Namaz Allah demek. Namaz cennet demek. Sırat köprüsü demek. Bunun için bütün ümmet olarak... Bir vakit namaz uğruna hepimiz Allah'a feda olsak değmez mi? Velhamdülillahi Rabbil Alemin.